Riyanın büyük şirke varan seviyesidir. O kişinin bütün ameli tamamıyla halisen zinnaz. Tamamıyla insanlar için. Bu amelden Yüce Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğu haspedilmiyor. Teslin sonucu bu. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kasteden kişide tenhadaki ve insanların yanındaki amelde herhangi bir fark olmaz. Yüce Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kasteden kişi yalnız başına kaldırır zaman ibadetleri terk etmez. İnsanların yanında amellerini süsleyen, yalnız başınayken amellerini zahir eden, huşusunu, rükusunu zahir eden, insanların yanında abdestini tam alan, yalnız başınayken abdestine riayet etmeyen, insanların yanında rukusunu ve huşusunu uzatan, secdesini uzatan, kıraatını güzelleştiren kıraatını uzatan, yalnız başınayken, bu gibi hususlara riayet etmeyenler de, uçurumdan düşmüşler mi? Düşüyorlar mı? Düşmek üzeremeler Ne tabir etmek lazım bilmiyor. Ama çok büyük bir tehlikenin üzerinde. Peki eşit olan, Eşit olan, eşit olan da kaygan zemindedir. Kaygan bir zemindedir. Onun için seleften bazılarından şöyle bir söz nakledilmiş. İhlasın alameti, yani niyette ihlasın alameti, tenhayı sevmektir. Yalnız başına kalmayı ve yalnız başına kaldığında İbadet etmeyi sevmek, İhlasın alameti. Görünen bir alameti var. Kişi eğer niyetinde halis ise gerçekten Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu rızasını arayan bir kişi ise bunun alameti nedir? Tenhai yalnız başına kalmayı ve yalnız başına kaldığı saatlerde Rabbini zikretmeyi, Rabbini anmayı ona secde etmeyi, ona ruku etmeyi sevmektir. İnsanların yanında bulunduğumuz zaman <gülüyor> la, ilahe illallah, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah. Bir zikir, i̇şte sevgisiz, isteğidir, engel <gülüyor> yalnız ağabey. Başın, yalnız başına <gülüyor> Subhan İçim, Allah. İçinden gelmiyor. İçinden gelmiyorum Allahu Teala'yı anmak. Çok teşekkür. Çok büyük tehlike. Şimdi bu testin sonucuna göre kendimizi tartalım. Benim durumum ne? Acaba ben gerçekten ve kendi nefsimizi şiddetle tehdit eden sen sakal bıraktın. Ölülere, çürümüş kemiklere, türbelere tapanları tenkit ettin. Onların şirkini, onların küfrünü gördün, tespit ettin. İnsanları hakka davet ettin. Vaaz ettin, nasihat ettin. Mutlaki görüntüsü verdin. Ama kendi nefsine riayet etmedin. Ey nefsin! Kendi nefsimizi levme edelim ve tehdit edelim. Eğer bu hal üzere ölürsen Allah subhanahu ve ta'ala'nın hoşnutluğundan başka şeyleri kastettin. Şu sensin, şu ölsün, şunun hoşuna gideyim. Gözlere gideyim, gözlere gireyim, gönüllere yerleşeyim. Herkes bilsin. Bunları kastettin sen ey nefsim. Eğer bu hal üzere gider ve ölürsen Bil ki bu amellerin verem ki şehitlik ilim sahibi olmak gibi çok büyük ameller olsun o amellerine bir karşılık alamayacaksın. O amellerine bir karşılık alamayacaksın. Böyle kendi neslimizi tehdit edelim. Bu testi yaptıktan sonra. Yaptınız mı şimdi kendi kendinize bir test? İsterseniz daha sonra yapın. İsterseniz şimdi şöyle bir yap. Acaba ben ne durumdayım? <gülüyor> Testi yaptık. Sonuç hiç açıcı, hiç açıcı değil. İç açıcı değil. Ne yapmak lazım? ne bana Riya Musollat olmuş. Neyer? Ben riyâçarlardan inişim. Neyer? Beni şu şu şu şu amele iten etken, flanın flanın flanın hoş mutluluğuymış. Rabbi sübhanahu wa taala'ya neyer? Ben aldırmıyormuşum Çünkü yalnız başına kaldığımda aynı ameller benden sadır olmuyor. Neyer? Ben Günahkar imişim. Meğer Rabbimin hoşnutluğu çok fazla benim umurumda değilmiş. Bunu tespit ettik. Çare ne? Tespit ettiysek bunu büyük başarı. Çünkü hastalık ancak teşkisten sonra tedavi edilebilir. Eğer hastalığınızı tespit edemezseniz ben hastayım, bunu tespit edemez isek, o zaman tedavi imkansızdır. Bir adam eğer hasta olduğunu kabul etmiyorsa, ya ben Türk gibiyim, ben sağlamım. Eğer böyle diyorsa, size bir şey söyleyeyim, ilaçları zor verseniz, ona fayda etmez. Ona fayda etmez. İlkin tespit etmek. Sonra şimdi tedavi aşaması. Ne yapacağız? Kardeşlerim, <Gülüyor> rüya bir hastalık. Bunu besleyen damarlar var. O damarlardan akıyor. Bu damarların en büyüğü, en kalını pek çok şey olabilir. Ama bu damarların en büyüğü, en kalını şudur. Yüce Allah Azze ve Celle insanı başkaları tarafından beğenilmek fıtratı üzerine yarattı. Bu arzu, bu istek üzerine yarattı. Biz bu fıtrat üzerine yaratıldık. Başkaları tarafından beğenilmek takdir edilmek, övülmek insanın bugünkü değişle doğasında var. Yani fıtratında, yaratılışında var. Şeytan hiç kimseye gelip rüya yap. Rüya yap demiyor. Ne diyor şeytan biliyor musunuz? Şeytan gelip o insandaki başkaları tarafından beğenilmek arzusunu tahrik etmekten başka bir şey yapmıyor. <gülüyor> Ve diyor ki Sana bakıyorum. Abi, falan bakıyorum. bakıyor. Yukarıdan değil Seni Allah iman hamide. Sana mı bakıyorlar? Tamam. Tahrik etti gitti. Şimdi sen onlarla baş başa bakıyorlar. Devam et. Bakıyorlar. Devam et. Çıktılar camiden. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyorlar artık. Ne faydalar? Ne <gülüyor> <gülüyor> Artık bakmıyorlar. Şeytan onu tahrik ediyor. Sana bakıyorlar. Onun için riyanın en etkili tedavisi murakabedir. Murakabe. Bu nedir? Yüce Allah Azze ve Celle'nin devamlı gözetiminde gözlerinin önünde onun bakışına hedef olduğumuzu bilmek. İhsan. İhsan. Yani Allah bana bakıyor. Her an güzelim yorulmak. Evet. Her an Allah bana bakıyor. Eğer Allah Azze ve Celle'nin size baktığı, Allah Azze ve Celle'nin sizi gözetlediği bilinci içerisinde olursanız, şeytanın, sana bakıyorlar sözü, zayıf kalacak, cılız kalacak ve size tesir etmeyecek. O zaman sizdeki başkaları tarafından beğenilmek arzusu, Yüce Allah Azze ve Celle tarafından beğenilme arzusuna tedbir olacak. Allah bana fakat bu murakabe halini en azından ibadetlerde başından ahirine, sonuna kadar muhafaza etmek lazım. Tekbir getir. Allah bana bakıyor. Bu arada indirmek var ya, indirmek ve elleri bağlamak. Allah bana bakıyor. O arada bile bu hübsi, bu şuuru, bu bilinci kayıp etmem. Allah bana bakıyor. <gülüyor> ya da cemaatle birlikte namaz kılıyoruz ve Allah bize bakıyor. Bu murakabe ve ihsan hali üzerine kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Bu murakabe ve ihsan hali üzerine kendimizi geliştirirsek Allah'ın adına yemin olsun rükunun lezzetli ve rükudan kalkış sonra secdeye gidişin lezzeti bizim için doyum olunmaz şey olacak. Rabbimiz Subhanahu ve Taala'nın anmanın lezzeti, ona yönelmenin, ona yalvarmanın lezzeti en leziz yiyeceklerden ve içeceklerden daha değerli olacak. Hele secdeler, Abdullah ibn Mesud Radıyallahu anh Rükuya Varmıştı. Diyor ki, olayı anlatan mescide girdin, iki rekat namaz kıldım, filan sureyi okudum, selam verdiğimde o halen rükudaydı. Onun için diyorlar ki, ihlas, başkalarını umursamamak. Başkalarını umursamamak, Övme ve yerme anlamında övme ve yerme anlamında sevme ve kızma anlamında başkalarını umursamamak. Onun için Fuday bin İyab Rafimeullah ne dedi? Başkaları için amel yapmak şifttir Başkalarının görmesi korkusuyla ameli terk etmek yazdır. Başkalarının görmesi korkusuyla. Çünkü orada da bir umursama var. Başkalarını umursama var. Ölmelerini ve yermelerini, sevmelerini ve kızmalarını umursama var. Onun için diyor ki, başkası için yaparsan tümden tümen, bu şirktir. Başkalarının görmesinden korkarak ameli terk ediyorsan, sen rüya üzerinesin haberin yok. Peki ihlas nedir? Başkalarını umursamamaktır. Rüyayı anlattık. Hastalığı anlattık. Tedaviyi anlattık. Şimdi tatbik. Yani cerrahi müdahireye başlıyoruz. Elimize bıçağı, makası alıp kendimizi ameliyat masasında biraz keseceğiz. Cerrahi müdahale, müdahale. Tasbich. Nedir tasbici? Hemhada ibadeti, zikri, duayı çoğaltmak. Yalnız başına kaldığımız vakitlerde secdeyi ve rukuyu uzatmaktır. ...ve selefis aleyhin rızvanullahi aleyhi mecmai'nin yaptığı gibi, bunları da şeytanı çatlatıp başkalarına anlatmamak, onlardan gizlemektir. İlkin tabi biraz ağır olur, şimdi tenhada adam rükü yapıyor, rüf yapıyor, ya kimse yok ki. <gülüyor> ne diye yaptırsın yani? Yani o bu nedir? Ziyaya düştüğünün anlamı <gülüyor> Hasta olmuş, mal olmuş. Yeni Şimdi oldum. tenhaya, tenhada ibadete başladı. Yeni farkına vardı. Oh, ben hastaymışım, resmen hastaymışım. <gülüyor> tenhada doğayı zikri ibadeti <gülüyor> Arkadaşlar, bu tedaviyi ertelemeye gelmez. Allah'ın adına yemin olsun ki. Evde abdest aldınız. Biliyorsunuz abdesti evde almak sünnettir. Evde abdest aldınız. Kıl hemen iki reket tahiyyatuludu. Abdest namazı. Sen ha kimse yok. Gece namazı oruç, dua, zikir ve bunları tenhada çoğaltmaktır. Tenhadaki o halet, o ahval, o hal inşallah zamanla insanların arasında bulunduğumuz duruma da etki edecek ve Rabbimiz de tevfik verirse biz İhlasa erdirilenlerden olacağız inşallah. Fakat tedavi için çalışmaz isek, gayret etmez isek, ihlası önemsemez isek, ki bizde ne isim var? Allahu Teala'yı tevhid ediyoruz. O kadar gavur var. Şirk, koşan var. Dünyada beş milyar gavur var. Halis gavur. Bir de Amellerine şirk bulaşmış, sözlerine şirk bulaşmış, kimisi hakkında şirk hükmü sabit olmuş, irtidat etmiş kimseler var. Ve birçoğu şirk ehline dostluk besliyor, şirk ehliyle beraber oluyor, onlara sevgi besliyor. Hatırlı kelam, herkes çok büyük bir tehlikenin üzerinde, bu ümmetin içerisinde çok büyük bir tehlikenin üzerinde biz ise yalnız Allah, la ilahe illallah tevhid diyoruz. Daha ne? Öyle değil. Öyle değil. Uluhiyet tevhidi senin onu kitaplardan tahsil etmen ve insanların yüzlerine şamar gibi delilleri vurman için indirilmedi. Uluhiyet tevhidi, sen onunla amel edesin için indirildi. Ve Allah'ın adına yemin olsun ki tevhid teorik bir bilgiden ibaret değildir. Tevhid kalb ile va azalar ile gerçekleştirilmesi gereken bir farzdır. Kalp ile ve azalar ile gerçekleştirilmesi gereken bir farz. Allahu Teala Azza Ve Celle indinde büyük olanın büyük bilenim. Allah-u Teala Azze ve Celle indinde her şeyin derecesi aynı değil biliyorsunuz. Amellerde derece farkı var. Hatta amellerde bağlayıcılık farkı da var. Kimi ameller vacip, kimi ameller vacip değil öyle değil mi? Bağlayıcılık farkı var. Ve derece farkı da var. Bazı ameller daha üstün, bazı ameller daha aşağı. Allah-u Teala Azze ve Celle indinde ihlas çok büyüktür. Onu kastetmek, onun hoşnutluğunu aramak çok büyük. Madem ki biz şu anda bütün sözleriyle ve fiilleriyle kızmasıyla, nefret etmesiyle Allahu Teala Azze ve Celle'yi kasteden o kimselerden olamıyoruz. Hiç değilse ibadetimize başkalarını karıştırmayalım. Hiç değilse, ibadetlerinde ve amellerinde Allahu Teala'yı katledenlerden olamaz. Hiç değilse, amellerinde Rabb subhanahu ve Taala'nın hoşnutluğunu arayamaz. <gülüyor> ki bir şey daha vardı aklımda da. niyet ile ilgili bir kişiler. Yani bunu gerçekleştirmenin lüzumuna inanmamız lazım bu zamanları besleyeceğin etkenler mesela dünya sevgisi, ha, ha, sevgisi şimdi aklıma geldi <gülüyor> inşallah şimdi aklımdan çıkmaz ilkim bunu gerçekleştirmenin lüzumuna inanmamız lazım bunu gerçekleştirmenin lüzumuna benim tedavi olmam lazım benim ihlası gerçekleştirmem lazım ondan sonra tedaviye ve tatbike başlamamız lazım Kardeşlerim her birimizin günlük tenhada yalnızken işlediğimiz bazı amellerimiz olsun. Her birimizin sol elimizin bilmediği sağ elimizle eda edilmiş bir sadakası olsun. Her birimizin yani gece ağlayıp Göz ya şidd dökersen ala dökmezse de ala ama bir duası olsun yani e şimdi mesela siz bana deyin hocam bir dua et de biz de amin diyelim biz attır da böyle bir şey şimdi ben elle ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi yani rahat Rahat bir saat edelim Allah'ın diye. Çünkü siz buradasınız. <gülüyor> Ağlarsınız. Sayın ablığı şey bırakmam. Ya bir tertemiz bir de kafiyeler. Oh. Tertemiz kalp. Bilmem fitneden arınmış göz. <gülüyor> ee, cehenneme girmeyen ayak bilmem <gülüyor> ne dualar ne dualar ne dualar ne dualar. Ama gece ben Rabbim Subhane Vatalan'ım Allah'ım ateşten sana sığınırım. Ben ateşe koyma ya Rabbi. Allah'ım kıyamet günü rezil olmaktan sana sığınırım. Allah'ım sen kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım ya Rabbi. Benim gecemde bu yoksa gündüzümde bu yoksa tehlikeli. Onun için Mutlaka, mutlaka. Hadis ezberlemenin, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önüne bunu alın. Bu çok önemli. Bu riya tedavi olmadan ameller berbat olur. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba şerefiyle şereflenmiş bir toplulumuzdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ittiba etmeye çalışıyoruz. Yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar onun sünnetini unutmuş ve terk etmişken rivayette sabit olduğu üzere sahabe-i kiram radıyallahu <gülüyor> anh'ın mecmaiinden ellisinin ecrini alabilecek bir ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ateş kuru gibi elimizde taşıma amelini yapıyoruz. Koca koca sakallar bıraktık. Çavarları kestik, kısattık. Şimdi bütün bunları berbat edipse, ziyan olmayanlara olmayalım. Bütün bunlar berbat olursa, yani Subhanallah. Subhanallah. Ya ne yani? Sen ne demek istiyorsun? Şimdi bir bir çoğu sakal bıraktık, pantolonun paçalarını da kestik. Şimdi bütün bunlara rağmen, bunlar berbat olup. Kabul edilmeyebilir mi? Bu büyük amel. 50 sahabe ecri aldıracak amel. Sahih hadiste varit oluyor değil mi? <gülüyor> berbat olur mu? Sultan Allah. Evet berbat olur. Berbat olur. Yok canım ben zannetmiyorum. İhlas sahibi olmayan bunları yapamaz. Yanılıyorsun. Yanılıyorsun. yanılıyorsun. Ne kahramansın, ne kahramansın. Ne biçim kılıç sallıyordun diye diye. Adam gidiyor, cephelerde ölüyor ve hadiste varid olduğu üzere belki kıyamet günü ona da öyle denilecek. Bir kişi canını ortaya koyabiliyorsa canını ortaya koyabiliyorsa sakal paça paçak değil mi? Demek ki kişi şehit olup şehitli izrayı olabiliyor. Onun için bunun lüzumuna inanmak lazım. Ha. Şimdi biz bazı şeyleri şey yapıyoruz. Şimdi faizden uzak, bankayla işim olmaz. Faiz haram. Kibir de haram. Kocuk da haram. Ha? Yani <gülüyor> i̇çki içmiyoruz. Bir de haram. Peki riya? da haram. Gıybet de haram. Ne Demek mi? ki içkiden sıyrılmakla olmuyor. Değil mi? Faizden sıyrılmakla olmuyor. Başka haramlar da var. ihmale gelmez. Hele biri var ki amel ediyorsun riya. Amel ediyorsun. Ameller boşa gidiyor. Allah muhafaza. İhlasın gerçekleşmesinin, <gülüyor> ihlasın gerçekleşebilmesi için bazı etkenler var. Bunların da kardeşlerim en büyüğü imanın da temelleri olan Allah Azza ve Celle ve ahirete iman. Allah azze ve celle ve ahirete iman. Allah subhanahu wa taala'ya yakin ve ahirete yakin. İhlasın gerçekleşmesinin en büyük temellerinden ikisi. Biz Rabbimiz subhanahu wa taala'ye gerek kendi nefsimizde ve gerek topluluğun karşısında çok çok anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim onun yüce sıfatlarını nasıl anlatıyorsa o şekilde Rabbimiz Subhanahu ve Teala'yı tanımamız onu çok çok zikretmemiz lazım. Allah Subhanahu ve Teala'yı konuşmak kalplerin şifasıdır. Bazen Şeyhül Muhammed bin Abdilvahar, Rahim rahimehullah ve ilim elinden ona uyanların kitaplarında şu ibareleri görüyoruz da yanlışa yönelebiliyoruz. Yanlış fehim, yanlış anlayış yüzünden. Nedir o ibare? Mekkeli müşrikler de rububiyeti ikrar ediyorlardı. Resullerin <gülüyor> getirdiği tevhid İbadet ve uluhiyet tevhidiydi. Bundan biz yanlış bir fehim sonucu şu sonucu çıkartıyoruz. Birisi yanımızda Allahu Teala'nın büyüklüğünden, azametinden portakala vermalar, oyunu yarattığından, çiçeklere onun renk verdiğinden bahsedince, hemen böyle şeyleri konuşmanın sanki düzumsuzluğunu vurgularcasına. Bunları Mekke'li müşrikler de İtikat ediyordu, söylüyordu, biliyorum Asıl olan uluhiyet tevhidi. Böyle midir? Evet. Bütün Resullerin getirdiği tevhid terbiydi, uluhiyet tevhididir. Fişi cehennemden çıkaracak <gülüyor> uluhiyet tevhidir. Asıl olan da olur. Fakat bu, bizim Rabbimizi rububiyetiyle konuşmamaya Rububiyetiyle Rabbimizi almamaya yönetmez yöneltmemelidir. Kur'an kimin üzerine indi? Rububiyeti ikrar edenlerin üzerine inmedi mi? Rububiyeti ikrar edenlerin üzerine indi öyle değil mi? Peki Kur'an'da rububiyet ayetlerini hiç nazar etmedin mi? Rabbimiz Subhanehu ve Taala'nın rububiyetini geniş geniş anlatan Kainattaki mutlak otoritesini, mutlak hükümranlığını, mutlak idaresini, mutlak gücünü geniş geniş izah eden insanlara Rab Subhanehu ve Teala'yı tanıtan ayetleri görmedin. Değil mi? allah Teala na buyuruyor, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde denizde akan gemide Gök ile yer arasında boyun eğdirilen bulutta, sizin için ibretler var. Başka ayetlerde Allahu Teala neyi buyuruyor? Bakmıyorlar mı göğü nasıl yükselir? Yeri nasıl yaydık döşedik? Dağları nasıl kalıklar gibi dik? Başka ayetlerde Rabbimiz Mısavhana Teala buyuruyor. Sen insan o ile İnsan yeri piştiklerine baksın. Biz yağmuru şarıl şarıl akıtırız. Sonra yeryüzünü yarık yarık yaparız ve yeryüzünden zaneler çıkartırız. Allahu Teala başka ayetlerde buyur. En'am suresini açın okuyun. Baştan sona. Allahu Teala azze ve celle nimetlerinden bahsediyor. Madem rububiyeti ikrar eden bir toplum idiler. Onların üzerine bu rububiyeti ihtiva eden ayetler niçin indi? Niçin? Çünkü rububiyet uluhiyetin zeminidir. Kişi Rabbini rububiyetinde kemaliyle tanımadıkça mutlak hükümranlığın, mutlak gücün, faydanın ve zararın, izzetin ve zilletin, sağlığın ve hastalığın onun elinde olduğunu bilmedikçe ona yönelmek, ona tapmak, ona sığınmak, ona el açmak gibi bir gereksinim duymağı Tıpkı bu çağın, bu asrın insanı gibi. Bu asrın insanı şirk koşanlar bir tarafa, kabirlere, türbelere gidip yalvarmıyorlar. Ama Allah-u Subhanehu ve Teala'ya da yalvarmıyoruz. Ne sabahleyin evden çıktıklarında, ne akşam eve döndüklerinde geceyi ve gündüzü getiren Rabbi anlıyorlar. Ona bir ihtiyaç, bir gereksinim hissetmiyorlar. Faydaları celbetmek ve zararlardan korunmak için para yıkıyorlar, dostlar ediniyorlar, arkadaş çevrelerini genişletiyorlar, yüksek seviyedeki insanlarla tanışmak istiyorlar ama her şeyin yöneticisi olan, sebepler elinde bulunan zıata, El açmak, dua etmek, yalvarmak gibi bir ihtiyaç hissetmiyorlar. Faydaları elde etmek ve zararlardan korunmak için Rab Subhanahu ve Teala'ya tapınmak gibi ondan yardım istemek gibi bir gereksinim duymuyorlar. Niçin? Çünkü onlar Rab Subhanahu ve Taala'yı tanımıyorlar onun mutlak rububiyetini bilmiyorlar. Kainattaki her zerrenin onun hükmüne boyun eğdiğini bütün kainatı onun idare ettiğini o dilemedikçe hiçbir faydanın ve zararın husule gelmediğini bilmiyorlar. İzzetin ve zilletin fakirliğin ve zenginliğin onun elinde olduğunu bilmiyorlar. Ve maalesef ve maalesef ve maalesef Müslümanlardan pek çoğu da bunu bilmiyor. Böyle bir bozuk inancın üzerine uluhiyeti nasıl bina edeceksin? <gülüyor> Allahu Teala Azze ve Celle'yi rububiyetiyle tanımayan Allah-u Taala'nın rububiyetini ikrar etmeyen bir inancın üzerine uluhiyeti nasıl bina edeceksin? Nasıl inşa edeceksin? Ona uluhiyetin zıttı olan şeyleri anlatırsın mazar boncuğunu kırar, türbelere de gitmemeye başlar. Fakat, Allah-u Teala Azze ve Celle'ye yönelmez. Ona sığınmaz. <gülüyor> Ama faydaları, <gülüyor> elde etmek ve zararlardan korunmak için, sebepleri bir araya getirmeye, günyevi sebepleri bir araya getirmeye, bütün gücüyle çaba sarf eder. Onun için bugün müslümanların, üzerin içinde bulundukları zilletten nasıl kurtulacakları hakkında ileri geri konuşanlar içerisinde Allahu Teala azgınlığa dönmek, yalvarmak, ona el açıp ondan yardım istemekten bahseden hiç kimseyi bulamazsınız. Bulamıyorsunuz. Faydaları kazanmak ve zararlardan korunmak için yüce Allah Azza ve yönelmenin gereğinden bahseden kimseyi göremiyorsunuz. Rububiyetül Hüyetin zemini. Bir kişi Allah Subhanahu ve Teala'yı rububiyetiyle tanımaz ise, onun nimetlerini öğrenmez ise, onun kendisi üzerindeki bu mu hakkını, muazzam hakkını öğrenmez ise. Bu kişinin ihlası da daima eksik olur. Konumuz ihlas idi asıl olarak. İhlasın tam olarak gerçekleşebilmesi yine Rab Subhanehu ve Teala'nın tanınmasına bağlı. Eğer bir kişi bana bu gözlerimi Rabbim verin. Ben onun hoşnutluğunu arayacağım. Bana işitebileyim diye kulaklarımı Rabbim verin. Ve iki dudak bir dil verin. Ve bana düşünebileyim diye Allah gönül verdi, kalp verdi diye Allah'ın kendisi üzerindeki nimetleri idrak ederse, bu kişinin ihlası ermesi kolay olur. İkincisi, ihlası erdiren sebeplerin ikincisi, kişinin ahirete yakin etmesi. O hayatın asıl hayat olmadığını, cennetin ve cehennemin bir hakikat, bir gerçek olduğunu, Allah-u Teala'nın kendisini yerden yarattığını, bir gün gelip kendisini tekrar yere döndüreceğini ve bir gün gelip aynı yerden kendisini yeniden dirilteceğini bilmesi kendisini ihlasa götüren bir şeydir. İhlası oluşturan sebeplerden birisi de bu. Ahirete yakin. Ahirete yakin. O zaman kişi kendi ikhlaf ihlas hakkında öğüt verir. Der ki, senin hoşnutluğunu arayıp durduğun, gönüllerinde yer etmek istediğin bu insanlar, ahirette üzerinden azabı defedebilirler, mi? Sana bir fayda sağlayabilirler mi? Senden herhangi bir zararı önleyebilirler mi? Yok, ey nefis, kimin hoşnutluğunu arıyorsun? Kimin hoşnutluğunu istiyorsun? Kimin hoşnutluğunu arıyorsun? Kimin hoşnutluğunu istiyorsun? Şeytan acayip. Geçen gün konuşuyorduk. Şeytanın her hal için çözüm önerileri var. Kısa yoldan cehenneme götürülür. Abi adam çok müttakı yaklaşamıyoruz. Ona da çare var. Fakih, alim. Ona da, da sattırmanın yolu Çok mücadele. Ona da sattırmanın yolu var. Çok ihlas. Onu da çarptı. Onu da çar. Ama muhlet ihlasa erdirilmiş. Allahu Teala buyuruyor onun çaresi yok. Şeytan ona yaklaşamaz. İhlasa erdirilmiş Yusuf muhletlerden idi. Aleyhisselatu vesselam. Muhlet İhlasa erdirilmiştim. Yani Allahu Teala'dan bir tevfik üzere, ihlas üzere duruyor. Ona şeytan ona çözüm bulamıyor. Ama diğerlerine şeytan saptırıyor. Şeytan nasıl geliyor? Geliyor. Diyor ki şimdi mesela bana demin diyordu. <gülüyor> diyor ki "Sen ihlaslısın." Ya test yaptım derin testin sonucu perişan çıktı. Diyor yok, sen, sen niçin klasısun mu? Sen niçin Yok, şeytan sözüne kalmayalım. Tedaviye başlayalım, tatbikye başlayalım. Sen hayır değerlendirelim. Ee, amellerimizi harabetmeyelim. Amellerimizi harabetmeyelim. Allahu Teala Azze ve Celle bize bu hususta Tevfik ver. Evet. Evet, benim söyleyeceklerim biraz daha bundan ibaret. Eğer sizin söyleyeceğiniz ya da soracağınız temas edeceğiniz bir şey varsa